İkinci makam. Tevhidi ve vahdaniyeti ve vahdeti, kat'î bir surette iktiza ve istilzam ve icab eden ve şirki ve iştiraki kabul etmeyen ve müsaade vermeyen deliller hatsizdirler. Onlardan yüzler, belki binler bürhanlar Risale-i Nur'da tafsilen ispat edildiğinden, burada, muktazilerin üç adedine icmalen işaret edilecek. Birincisi bu kâinatta göz ile görünen hakimane ef'alin ve basîrâne tasarrufatın şehadetiyle, bu masnuat, bir Hakîm-i Hakîm'in, bir Kebîr-i Kâmil'in hududsuz sıfat ve isimleriyle ve nihayetsiz mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor, icad ediliyor. Evet, bir hads ile bu eserlerden o saniin hem rububiyeti âme derecesinde hakimiyeti ve amiriyeti, hem cebelütüyeti mutlaka derecesinde kibriyası ve azameti, hem uluhiyeti mutlaka derecesinde kemali ve istinası hem hiçbir kayıt altına girmeyen ve hiçbir had ve nihayeti bulunmayan faaliyeti ve saltanatı var olduğu anlaşılır ve katî bilinir belki görünür. Hakimiyet ve kibriya ve kemal ve istiyna ve ıtlak ve ihata ve nihayetsizlik ve hatsizlik ise vahdeti istilzam edip. İştiroke zıttırlar. Ama hakimiyet ve amiriyetin vahdete şahadetleri ise Risale-i Nur'un çok yerlerinde gayet katî bir surette ispat edilmiş hülasat ül hülasası şudur ki: Hakimiyetin şe'ni ve muktezası istiklaliyet ve infirattır ve gayrin müdahalesini reddir. Hatta acizleri için muaveneten fıtraten muhtaç olan insanlar dahi o hakimiyetin bir gölgesi ciyetiyle gayrin müdahalesini red ve istiklaliyetini muhafaza etmek için bir memlekette iki padişah, bir vilayette iki vali, bir nahiyette iki müdür, hatta bir mahallede iki muhtar bulunmuyor. Eğer bulunsa hercümerc olur, ihtilal başlar, intizam bozulur. Madem hakimiyetin bir gölgesi aciz ve muavenete muhtaç olan insanlarda bu derece müdahale-i gayri ve iştiraki reddedip kabul etmezse, elbette acizden münezzeh bir kadir-i mutlakta Rububiyet suretindeki hakimiyet hiçbir cihetle iştiraki ve müdahaleyi gayrı kabul etmez. Belki gayet şiddetle reddeder ve şirki tevehüm ve itikad edenleri gayet hiddetle dergahından tardeder. İşte Kur'an-ı Hakimin ehli şirk aleyhinde gayet şiddet ve hiddetle beyanatı bu mezgür hakikattan ileri geliyor. Amma kibriya ve azamet ve celalin vahdete şehadetleri ise o dahi Risale-i Nur'da parlak bürhanları ile beyan edilmiş. Burada gayet muhtasar bir mealine işaret edilecek. Mesela nasıl ki güneşin azameti nuru ve kibriya ziyası perdesiz ve yakınında bulunan başka zayıf nurlara hiçbir cihetle ihtiyaç bırakmadığı ve tesir vermediği gibi öyle de kudret-i ilahiyenin azamet ve kibriyası dahi ayrı hiçbir kuvvete hiçbir kudrete ihtiyaç bırakmadığı gibi Onlara hiçbir icadı, hiçbir hakiki tesiri vermez. Ve bilhassa kainattaki bütün makasıdır Rabbaniyenin temerküz ettiği yeri ve medarları olan zihayat ve zihşurları başkalara havalesi kabil değil. Hem hilkatı insaniyenin ve hatsiz ı nimetin icadındaki gayelerin tezahür ettiği yerleri menşeleri olan zihayatların cüziyatındaki ahval ve semeratı ve neticeleri başka ellere havalenin hiçbir ciheti imkanı yoktur mesela bir zihayat cüzi bir şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için cenabı haktan başkasına hakiki minnettar olmak ve başkasına peristişgaran medhü sena etmek rububiyetin azametine dokunur ve uluhiyetin kibriyasına ilişir be mabudiyet mutlakanın haysiyetine dokundurur celalini müteessir eder ama kemalin sırrı vahdete işareti ise yine Risale-i Nur'da çok parlak bürhanları ile beyan edilmiştir. Gayet muhtasar bir meali şudur ki semavat ve arzın hilkatı bilbedâhe gayet kemalde bir kudreti mutlakayı ister. Belki her bir zih hayatın acayip cihazatı dahi kemale mutlakta bir kudreti iktiza eder ve acizden münezzeh ve kayıttan müberra bir kudreti mutlakadaki kemal ise elbette vahdeti istilzam eder yoksa kemaline nakise ve ıtlakına kayıt konmak ve nihayetsizliğine nihayet vermek ve en kavi bir kudreti en zayıf bir acize sukut ettirmek ve nihayetsiz bir kudrete nihayetsiz olduğu bir vakitte bir mütenahi ile nihayet vermek lazım gelecek bu ise beş vecihle muhal içinde muhaldir amma ıtlak ve ihata ve nihayetsizliğin vahdete şehadetleri ise, o dahi sıra cunnur risalelerinde tafsilen zikredilmiş. Bir muhtasar meali şudur. Madem kainattaki ef'alin her biri, kendi eserinin etrafa istilakârâne yayılmasıyla, her bir fiilin ihatasını ve ıtlakını ve hatsiz bulunduğunu ve kayıtsızlığını gösterir. Ve madem, iştirak ve şirk ise, o ihatayı inhisar altına, ve o ıtlakı kayd altına ve o hadsizliği had altına alıp ıtlakın hakikatını ve ihatanın mahiyetini bozuyor. Elbette mutlak ve muhit olan o ef'alde iştirak muhaldir, imkanı yoktur. Evet, ıtlakın mahiyeti iştirake zıttır. Çünkü ıtlakın manası hatta mütenahi ve maddi ve mahdud bir şeyde dahi olsa yine istilakaranı ve istiklal daranı etrafa, her yere yayılır. İntişar eder. Mesela hava ve ziya ve nur ve hararet, hatta su, ıtlaka mazhar olsalar, her tarafa yayılırlar. Madem ıtlak ciyeti cüzide dahi olsa, maddileri mahdutları böyle müstevli yapıyor, elbette külli bir ıtlak hakiki böyle hem nihayetsiz, hem maddeden münezzeh, hem hudutsuz hem kusurdan müberra olan sıfatlara öyle bir istila ve ihata verir ki. Şirk ve iştirakin hiçbir cihet imkanı ve ihtimali olamaz. Elhasıl, kainatta görünen binlerle ef'ali umumiyenin ve cilveleri görünen yüzer esma-i ilahiyenin her birinin hem hakimiyeti, hem kibriyası, hem kemali, hem ihatası, hem ıtlakı, hem nihayetsizliği vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar. Hem nasıl ki bir fevkalade kuvvet faaliyete girmek için istila etmek ister başka kuvvetleri dağıtır öyle de her bir fiil rububiyet ve her bir cilve-i esma-i uluhiyet o derece fevkalade kuvvetleri eserlerinde görünüyor ki eğer hikmet-i âme ve adalet-i olmasaydı ve onları durdurmasaydı her biri umun mevcudatı istila edecekti mesela kava ağacını umun zeminde halk eden ve tedbirini gören bir kuvvet hiç mümkün müdür ki onun yanında ve efradı içinde yayılmış ve karışmış olan ceviz ve elma ve zerdali misüllü ağaçların kavağa bitişik olan cüz'i fertlerini o kavak nev'ini tamamen birden zapt eden külli kuvveti altına ve tedbiri içine almasın ve istila etmesin ve başka kuvvetlere kaptırsın evet her bir nevi mahlukatta belki her bir fertte tasarruf eden öyle bir kuvvet ve kudret hissediliyor ki bütün kainatı istila ve bütün eşyayı zapt ve bütün mevcudatı hükme altına alabilir bir mahiyette görünüyor. Elbette böyle bir kuvvet iştiraki hiçbir cihette kabul edemez, şirke meydan vermez. Hem nasıl ki bir meyvedar ağacın sahibi o ağaçtan en ziyade ehemmiyet verdiği ve alakadarlık gösterdiği cihet ve madde o ağacın meyveleri ve dallarının uçlarındaki semereleri ve tohumluk için o meyvelerin kalplerinde ve bizzat kalpleri olan çekirdekleridir ve onun maliki aklı varsa o dallardaki meyveleri başkalara daimi temlik edip boş boşuna malikiyetini bozmaz aynen öyle de şu kainat denilen ağacın dalları olan unsurlar ve unsurların uçlarında bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan nebatat ve hayvanat ve o yaprakların ve çiçeklerin en yukarısındaki meyveler olan insanlar ve o meyvelerin en mühim meyveleri ve semereleri ve netice-i hilkatları olan ubudiyetlerini ve şükürlerini ve bilhassa o meyvelerin cemiyetli çekirdekleri olan kalplerini ve zahrı kalp denilen kuvve-i hafızalarını başka kuvvetlere hiçbir cihetle kaptırmaz ve kaptırmakla saltanat-ı rububiyetini kırmaz ve kırmakla mabudiyetini bozmaz. Hem daire-i mümkinatın ve kesretin en müntahasında bulunan cüziyatta Belki o cüziyatın cüziyata ahvalinde ve keyfiyatında makasıd-ı temerküz ettiğinden hem de mabudiyete uzanan ve mabuda bakan minnettarlıkların ve teşekküratların ve perestişliklerin menşeleri onlar olduğundan elbette onları başka ellere vermez ve vermekle hikmetini iptal etmez ve hikmetini iptal etmekle uluhiyetini iskat etmez. Çünkü mevcudatın icadındaki en mühim makasıdır Abbani'ye kendini zih tanıttırmak ve sevdirmek ve medh senasını ettirmek ve minnettarlıklarını kendine celbetmektir. Bu ince sır içindir ki şükrü ve perestişi ve minnettarlığı ve muhabbeti ve methi ve ubudiyeti intac eden rızık ve şifa ve bilhassa hidayet ve iman gibi daire-i kesretin en ahirindeki Cüz'î ve küllî bu gibi fiiller ve in'amlar, doğrudan doğruya kainat halıkının ve umum mevcudat sultanının eseri ve ihsanı ve in'amı ve hediyesi ve fiili olduğunu göstermek için Kur'an-ı mucizül Beyan, tekrar ile rızkı ve hidayeti ve şifayı zatı vacibül vücuda veriyor ve onları ihsan etmek ona mahsus ve ona münhasırdır diyor ve gayet şiddetle gayrin müdahalesini reddediyor. Haşiye: Mesela inna Allahu huar razakuz zulquvetil metin. Evet ebedi bir dar-ı saadet'i kazandıran iman nimetini veren elbette ve herhalde o dar-ı saadet'i halk eden ve imanı ona anahtar yapan bir zatı ı nimeti olabilir. Başkası bu derece büyük bir nimetin münimi olarak mabudiyetin en büyük penceresini kapayıp en ehemmiyetli vesilesini kapamaz ve çalamaz. Elhasıl şecere i hilkatin en müntahasındaki en cüzi ahval ve semerat iki cihetle tevhide ve vahdete işaret ve şehadet ederler. Birincisi rububiyetin kainattaki maksatları, onlarda tecemmu ve gayeleri onlarda temerküz ve ekser esma-i hüsnanın cilveleri ve zuhurları ve taayünleri ve hilkat-ı mevcudatın neticeleri ve faideleri onlarda ihtima ettiğinden onların her birisi bu temerküz noktasından der ben bütün kainatı halk eden zatın malıyım, fiiliyim, eseriyim. İkinci cihet ise o cizii meyvenin kalbi, hem hadisce zahrı kalb denilen insanın hafızası, ekserenva'ın bir çeşit muhtasar fihristesi ve bir küçük numune haritası ve şecere-i kainatın bir manevi çekirdeği ve ekser esma-i ilahiyenin bir aynesi olduğu, hem o kalbin ve hafızanın emsalleri ve sikkeleri bir tarzda bulunan bütün kalplerin ve hafızaların kainat yüzünde müstevliyane intişarları elbette bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata bakar ve yalnız onun eseriyim ve onun sanatıyım derler. Elhasıl, nasıl ki bir meyve faydalılığı cihetiyle tamam ağacının malikine bakar ve çekirdeği cihetiyle bütün o ağacın edza ve aza ve mahiyetine nazar eder ve bütün emsalinde aynı bulunan yüzündeki sikkesi cihetiyle o ağacın bütün meyvelerini temaşa eder. Biz biriz ve bir elden çıkmışız. Bir tek zatın malıyız ve birimizi yapan elbette umumumuzu o yapar derler. Öyle de daireyi kesretin nihayetlerindeki zihayat ve zihayatın ve hususan insanın yüzündeki sikke ve kalbindeki fihristiyet ve mahiyetindeki neticelik ve meyvelik cihetiyle doğrudan doğruya bütün kainatı kabza-i rububiyetinde tutan zata bakar ve vahdetine şahadet eder. Vahdaniyetin ikinci muktazisi. Vahdette vücub derecesinde bir suhulet, bir kolaylık ve şirkte imtina derecesinde bir su'ubet ve müşkilat bulunmasıdır. Bu hakikat ise İmam Ali radıyallahu anh'ın tabirince Siracun Nur'un çok risalelerinde ve bilhassa 20. mektupta tafsilen ve 30. lem'anın 4. nüktesinde icmalen gayet kat'i ve parlak bir surette ispat ve izah edilmiş ve gayet kuvvetli bürhanlar ile gösterilmiştir ki bütün eşya bir tek zata verilse bu kainatın icadı ve tedbiri bir ağaç kadar kolay ve bir ağacın halkı ve inşası bir meyve kadar suhuletli ve bir baharın ibdâı ve idaresi bir çiçek kadar asan ve hadsiz efradı bulunan bir nev'in terbiyesi ve tedbiri, bir fert kadar müşkilatsız olur. Eğer şirk yolunda esbab ve tabiata verilse, bir ferdin icadı bir nevi, belki neviler kadar ve bir çiçeğin hayatlar ibdağı ve teçizi bir bahar, belki baharlar kadar ve bir meyvenin inşa ve ihyası bir ağaç, belki yüz ağaç kadar ve bir ağacın icadı ve inşa ve ihya ve idare ve terbiye ve tedbiri, Kainat kadar belki daha ziyade müşkil olur. Madem Sirâcun Nûr'da hakikati hal böyle ispat edilmiş ve madem bir müşahede gözümüz önünde görüyoruz ki gayet derecede sanatlı ve kıymetdarlık ile beraber nihayet derecede bir mebzuliyet var ve her bir zihayat fevkalade mucizane ve harika ve çok cihazatları bulunan birer makine-i acibe olmakla beraber sehaveti mutlaka içinde. Kibrit çakar gibi bir süratte harika ile gayet derecede kolaylık ve suhulet ve külfetsiz bir surette vücuda geliyorlar. Elbette biz zarure ve bilbedah'e gösterir ki o mevzuliyet ve o suhulet vahdetten ve bir tek zatın işleri olmasından ileri geliyor. Yoksa değil ucuzluk ve çokluk ve çabukluk ve kolaylık ve kıymetdarlık belki şimdi beş parayla alınan bir meyve beş yüz lira ile alınmayacaktı. Belki bulunmayacak derecede nadir olacaktı ve şimdi saati kurmak ve elektriğin düğmelerine dokunmakla işleyen muntazam makineler gibi vücutları, icatları kolay ve aşan olan zihayat şeyler imtina derecesinde su'ubetli, müşkilatlı olacak ve bir günde ve bir saatte ve bir dakikada bütün cihazat ve şeraihi hayatiyle vücuda gelen bir kısım hayvanlar bir senede, belki bir asırda, belki hiç gelmeyecekti. Sirajun Nûr'un yüz yerinde en muanit bir münkiri dahi susturacak bir katiyetle ispat edilmiş ki bütün eşya bir tek zatı vahide ehade verilse bir tek şey gibi kolay ve çabuk ve ucuz olur. Eğer esbaba ve tabiata dahi hisse verilse bir tek şeyin icadı bütün eşya kadar çetin ve geç ve ehemmiyetsiz ve bahalı olacak. Bu hakikatin bürhanlarını görmek istersen 20. ve 33. mektuplara. Ve 22. ve 32. sözlere ve tabiata dair 23. ve ismi azama dair 30. lem alara ve bilhassa, otuzuncu 30. lem ismi fert ve ismi kayuma dair 4. ve 6. nüktelerine baksan göreceksin ki iki kere iki dört eder kat bu hakikat ispat edilmiştir. Burada o yüzer bürhanlarından bir tanesine işaret edilecek şöyle ki. Eşyanın icadı ya Adem'den olur ya terkip suretinde sair anaasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer bir tek zata verilse o vakit herhalde o zatın her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücudu ilimleri bulunan eşyaya vücudu harici vermek ve zahir bir Adem'den çıkarmak ise bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın aynesindeki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette saniin ilminde planları ve programları ve manevi miktarları bulunan eşyayı emrikün feyekun ile adem-i vücudu hariciye çıkarır. Eğer inşa ve terkip suretinde olsa ve hiçten, ademden icad etmeyip, belki anâsırdan ve etraftan toplamak suretiyle yapsa, yine nasıl ki, bir taburun istirahat için her tarafa dağılmış olan efratlarının bir boru sadâsıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı tes'il ve o vaziyeti muhafaza hususunda, bütün ordu kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu gibi. Aynen öyle de Sultan kainatın kumandası altındaki zerreler onun kaderi ve ilmi düsturları ile ve müstevli kudretinin kanunları ile ve temas ettikleri sair mevcudat dahi o sultanın kuvveti ve kanunu ve memurları gibi teshilatçı olarak o zerreler sevk kolunup gelirler bir zihayatın vücudunu teşkil etmek için ilmi kaderi birer manevi kalıp hükmünde bir miktar muayyen içine girerler dururlar eğer eşya ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat gibi şeylere havale edilse o halde bütün ehli aklın ittifakı ile hiçbir sebep hiçbir cihetten hiçten Adem'den icat edemez çünkü o sebebin muhit bir ilmi müstevli bir kudreti olmadığından o Adem ise yalnız zahiri ve harici bir Adem olmaz belki Adem-i mutlak olur Adem-i mutlak ise hiçbir cihetle menşe-i vücut olamaz Öyleyse her halde terkip edecek halbuki inşa ve terkip suretinde bir sineğin bir çiçeğin cesedini cismini zeminin yüzünden toplamak ve ince bir elek ile eledikten sonra binler müşkilatla o mahsus zerreler gelebilirler. Hem geldikten sonra dahi o cisimde dağılmadan muntazam bir vaziyeti muhafaza etmek için manevi ve ilmi kalıpları bulunmadığından maddi ve tabii bir kalıp Belki azaları adedince kalıplar lazımdır ta ki o gelen zerreler o cismizi hayatı teşkil etsinler. İşte bütün eşya bir tek zata verilmesi vücub ve lüzum derecesinde bir kolaylık ve müteaddit esbaba verilmesi imtina ve muhal derecesinde müşkilatlar bulunduğu gibi her şey zatı vahidi ehade verilse nihayet derecede ucuzluk içinde gayet derecede kıymetdar ve felkalade sanatlı ve çok manidar ve gayet kuvvetli olur. Eğer şirk yolunda müteaddit esbaba ve tabiyete havale edilse nihayet derece pahalılık içinde gayet derecede ehemmiyetsiz, sanatsız, manasız, kuvvetsiz olur. Çünkü nasıl bir adam askerlik kaysiyetiyle bir kumandan azama intisap ve istinat ettiğinden hem bir ordu onun arkasında lüzum olursa tahsid edilebilir bir kuvve imaneviyeyi hem o kumandanın ve ordunun kuvveti, onun ihtiyat kuvveti olmasıyla kuvveti şahsiyesinden binler defa ziyade maddi bir kudreti, hem o ehemmiyetli kuvvetinin menabini ve cephanesini, ordu taşıdığı için kendisi taşıma mecbur olmadığından fevkalade işleri yapabilecek bir iktidarı kazandığından, o tek nefer düşman olan bir müşiri esir ve bir şehri tehcir ve bir kaleyi tesir edebilir ve eseri harika ve kıymetli olur. Eğer askerliği terk edip kendi kendine kalsa, o harika kuvve-i maneviyeyi ve o fevkalade kudreti ve o mucizekar iktidarı birden kaybederek adi bir başıbozuk gibi kuvvet-i şahsiyesine göre cüzi, kıymetsiz, ehemmiyetsiz işleri görebilir ve eseri de o nispetle küçülür. Aynen öyle de tevhid yolunda her şey kadirü'zül Zülcelal'e intisap ve istinat ettiğinden bir karınca bir firavunu bir sinek bir Nemrudu bir mikrop bir cebbarı mağlup ettikleri gibi tırnak gibi bir çekirdek dağ gibi bir ağacı omuzunda taşıyarak o ağacın bütün alet ve cihazatının menşei ve mahzeni bir tezgah olmakla beraber her bir zerre dahi yüz bin sanatlarda ve tarzlarda bulunan cisimleri ve suretleri teşkil etmek hizmetinde bulunmak olan hadsiz vazifeleri o intisap ve istinad ile görebilir. Ve o küçücük memurların ve bu incecik askerlerin mazhar oldukları eserler gayet mükemmel ve sanatlı ve kıymetli olur. Çünkü o eserleri yapan zat Kadirü'z-Zülcelal'dir. Onların ellerine vermiş, onları perde yapmış eğer şirk yolunda esbaba havale edilse, karıncanın eseri, karınca gibi ehemmiyetsiz ve zerrenin sanatı, zerre kadar kıymeti kalmaz ve her şey manen sukut ettiği gibi, maddeten dahi o derece sukut edecekti ki, koca dünyayı beş parayla kimse almazdı. Madem hakikat budur ve madem her şey nihayet derecede hem kıymetdar, hem sanatlı, hem manidar, hem kuvvetli görünüyor, gözümüzle görüyoruz. Elbette tevhid yolundan başka yol yoktur ve olamaz. Eğer olsa bütün mevcudatı değiştirmek ve dünyayı Adem'e boşaltıp yeniden ehemmiyetsiz muzahrafatla doldurmak lazım gelecek. Ta ki şirke yol açılabilsin. İşte imamı Ali'nin radıyallahu an tabirince sıracı nur ve sıracı surc olan resailin nurda tevhide dair beyan ve izah edilen yüzler bürhanlardan bir tek bürhanın icmalini işittin ötekileri kıyas edebilirsin. Tevhid'in üçüncü muktazisi. Her şeyde, hususan zihayat masnurlardaki hilkat, fevkalade sanatkarane olmakla beraber, bir çekirdek bir meyvenin ve bir meyve bir ağacın, ve bir ağaç bir nev'in ve bir nev bir kainatın bir küçük numunesi, bir misale musaggarası, bir muhtasar fihristesi, bir mücmel haritası, bir manevi çekirdeği ve ilmi düsturlar ile ve hikmet mizanları ile kainattan süzülmüş, sağılmış, toplanmış birer cami noktası ve mayyelik birer katresi olduğundan onlardan birisini icad eden zat herhalde bütün kainatı icad eden aynı zattır. Evet, bir kavun çekirdiğini halk eden zat bilbedâhe kavunu halk edendir. Ondan başkası olamaz ve olması muhal ve imkansızdır. Evet, biz bakıyoruz, görüyoruz ki kanda her bir zerre o kadar muntazam ve çok vazifeleri görüyor ki yıldızlardan geri kalmıyor ve kanda bulunan her bir küreyvatı hamra ve beyza o derece şükürkerane ceset için muhafaza ve i'aşe hususunda öyle işleri görüyor ki en mükemmel erzak memurlarından ve muhafaza askerinden daha mükemmeldir ve cisimdeki hücrelerinin her birisi o derece muntazam muamelata ve baridat ve sarfiyata mazhardır ki en mükemmel bir cesetten ve bir saraydan daha mükemmel idare edilir ve hayvanatın ve nebatatın her bir ferdi yüzünde öyle bir sikkeyi ve içinde ve sinesinde öyle bir makineyi taşıyor ki bütün hayvanları ve nebatları icad eden bir zat ancak o sikkeyi o yüzde ve o makineyi o sine içinde yapabilir. Ve zihayattan her bir nevi o derece zemin yüzünde muntazaman yayılmış ve sair nevilere münasebet karışmış ki bütün o envaı birden icat, idare, tedbir, terbiye etmeyen ve zemin yüzünü örten ve 400 bin nebati ve hayvani olan atkı ipleriyle dokunan gayet nakışlı ve sanatlı hayatlar bir haliceyi nesç ve icad edemeyen o tek nev'i icat ve idare edemez. Daha bunlara başka şeyler kıyas edilse, anlaşılır ki, kainat mecmuası, halk ve icat cihetinde tecezzi kabul etmez bir küldür ve tedbir ve rububiyet cihetinde inkısamı imkansız bir küllidir. Bu üçüncü Muktazi Sıra-cün-Nur'un çok risalelerinde, hususan otuz ikinci sözün birinci mevkıfında, o kadar kat'î ve parlak izah ve ispat edilmiştir ki, Güneşin akisleri gibi her şeyin aynasında bir birrhan-ı vahdet temessül ve bir hücceti tevhid inikas ediyor. Biz o izaha iktifayen burada o uzun kıssayı kısa kestik.